الأخيار. اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار واجعلني عندك لمن المصطفين الأخيار رب زدني علما وألحقني بالصانحين رب زدنا علما وألحقنا بالصانحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربّ إني لا أحصي ثناءً عليك فأنت كما أثنيت على نفسك ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اذكر بالقران من يخاف وعيد وَأَمَّا بنعمه ربك فحدث اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Değerli misafirler, kıymetli gençler, hoş geldiniz yine bir cuma akşamı beraberiz. İnşallah bugün akşam, şüphe konusu üzerinde bir şeyler konuşmaya çalışacağız. Hatırlarsanız önceki konuşmalarımızdan bu ana gelinceye dek insanın kendi içinde yürüttüğü süreci, özellikle anlama boyutuyla, kavrama boyutuyla yürüttüğü süreci konuştuk. Tabii bu süreci kendi içerisinde gözleri kapalı yürütmüyor insan. Doğal olarak etrafı ile olan etkileşiminde yürütüyor. Aslında buna da ne kadar yürütmek denir, o da belki tartışılabilir. Çünkü bir şey yürütmüyor, zaten etrafı ile doğal olarak etkileşiyor. Yani bebek doğduğunda, Etrafına bakar, daha insan evladı, daha o küçücük haliyle etrafını tanımlamaya başlar. Ee, ilk yakınındaki insanla ilişki kurmaya, onu tanımlamaya, kokusunu, sesini tanımaya, etrafı, odayı, zaman içerisinde renkleri vesaire, giyecekleri, oyuncakları, bunları hızlı bir şekilde tanımaya başlar. Dolayısıyla etrafı anlamlandırma, süreci bizim aslında içimizde böyle taptaze bir disk gibi hayata açıldığımız andan itibaren Cenabı Hakk'ın deyimiyle ahracukum min butun ummahatikum Allah annelerinizin karnından çıkardı sizi la ta'lemune şey'en hiçbir şey bilmez bir halde ama ne verdi size vacalelekumus sema işitmeyi vel absara görmeyi ve'l ve gönülleri sizde var etti. Şimdi bu süreçlerle biz sürekli çevremizle etkileşim halindeyiz. Yani bu istemli istemsiz bir süreç. Bir şey yürütürken yahut yürütmezken olan da bir şey değil. Doğası itibariyle hep böyle, mesela şu an yeni bir hadise var dünyada ve çoğumuz açısından yeni bir şey. Çünkü işte bir hastalık başladı, koronavirüsü virüsü diye. Mesela belki bizden öncekilerin hiç yaşamadığı ebatta bir şeyle karşı karşıyayız ve düşünüyoruz bir yandan. Yani bazen çocuklar soru soruyor, nereye kadar gider? En çok merak edilen buraya kadar gelir mi? Eğer iyileşenler var mı? İyileşenler olmazsa dünya nüfusunun önemli bir oranını götürebilir mi? Hepsini götürmesi muhtemel midir? Bir dünya sorular var zihnimizde. Bu kendi içinde bu gelen bilgi dolayısıyla harekete geçen bir sistem ve durumu anlamaya çalışıyor. Kendisine ne kadar varır, tut ki kendisine vardı veya başkalarını öldürdü, kaçta kaçını götürür. Bunun makro plandaki manası nedir? Yani niçin böyle olur? Günün birinde bundan daha güçlü bir şey her şeyi yok edebilir mi? Yani öyle bir virüs çıktı ki diyelim, müthiş ee, canlı bırakmadı. Bunun hesabını kim sorabilir, buna karşı bir tedbirimiz var mı, biz bu kadar mı çaresiziz gibi bir dünya varlığımızla ve varlığımız dışında gelişen bir hareketlilikle olan etkileşimimizde bizim durumumuzu sorgulayan, bu etkileşimi başlatan, yürüten işte kimi diyor ki harp olabilir, kimyasal silah olabilir vesaire vesaire ama... Bir hastalık sonuçta bu birilerin tetiklemesiyle de olsa böyle bir süreç veya en temel bildiğimiz Allah Azze ve gönderdiği geçmiş ümmetlerde bildiğimiz böyle yeryüzünde önemli bir kısmını kıran, katleden öldüren bizi öldürmesi muhtemel. Bugün daha ilginç bir haber vardı. 12 yaşında bir çocuk hastalığa sahip yani geçmiş hastalık ona ama hiçbir semptom göstermiyor. Hiçbir belirtisi yok. Bu çok korkunç bir şey diyorlar, çok tehlikeli. Yani çünkü gelenleri bile 5-10 gün bekletip, işte bunlar demek ki hasta değiller diye emin olduğunuzu sandığınız bir yerde hiçbir hastalık belirtisi göstermediği halde etrafına sürekli bu hastalığı yayabilir. Bu hastalığın kendisini gizleyerek alan kapatabileceğini gösteren korkunç bir şey. Şimdi olaylar, gelişinmeler oldukça bizde bunların bir karşılıkları var bunların bireysel alanda bize hitap eden karşılığı olduğu gibi, daha makro planda hatta ontolojik manada da, yani imanımız, inancımız, hayata bakış açımızı etkileyecek düzeyde tesirleri var. Biz insanız çünkü ve insan bu tür gelişmelerde hep etkiyi, kim etki ediyor, hangi tepkiyi hesaplıyor, neden bana yönelik ne var burada, geçmişte benzeri şeyler olmuş, olmuş mu? Cenab-ı Hak bir ayette diyor ki, ''Daraballahu meselen'' ''Qariyaten'' Allah bir şehrin halkını misal verdi. ''Kâhnet Eminetan O şehrin halkı güvendeydi, mutmainneten ve huzurluydular. ''Ya'tîhâ rizkuha'' Rızıkları onlara gelirdi. ''Min kulli mekânin'' Her mekandan onlara rızıkları gelirdi. Hepsi var, güvenlik var, İhtiyaç duydukları rızıklar kendilerine ulaşıyor, mutlular, böyle bir yerleşke halkı. فَكَفَارَتْ بِاَنْ نُعْمِ اللّٰهِ Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah'ın nimetlerini yok saydılar. Kul Allah'ın nimetine nasıl nankörlük eder? Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği nimeti Allah'tan bilmez. Allah Azze ve Celle'nin nimeti tüketirken, kullanırken, başta sağlık, sıhhat, afiyet, yiyecekler, içecekler, Cenab-ı Hakk'a saygı duymaz. Hayatı kendi başına bir alanda yaşıyormuşçasına davranır, sahibe karşı böyle bir minnet hissi içinde değildir, onu bilmez, tanımaz. فَكَفَرَتْ bir enamilla, O böyle yok sayınca فَأَذَاقَهَ اللّٰهُ Allah da onlara tattırdı libasel ju'i, açlık elbisesini böyle giydirmek gibi bir şey. vel havfi ve korku elbisesini yani bunlar öyle bir yapışıyor ki üzerinize ve çıkmamaya başlıyor. Her an açlığın verdiği sıkıntıyı tadıyorsunuz kıyafet gibi üzerinizde. Her an korkunun verdiği sıkıntıyı yaşıyorsunuz, tadıyorsunuz. Yani bu sıkıntı yaklaşsa yaklaşsa artık sabah uyansak onu düşüneceğiz. Akşam yatarken onu düşüneceğiz. Sürecin içerisinde dolayısıyla anlam dünyamızla alakalı bir şeyleri yürütüyor. Ha ben bu türden bir sohbete gidiyorum veya bu türden bir konferansa veya bu türden bir seri izliyorum. Dolayısıyla ben bunu yürütüyorum bu bilinç sürecimi. Böyle bir şey yok. Hiç bununla ilgi duymayan, alaka duymayan... Buna dair bir anlamdan özellikle kaçan insanda bile benzeri süreçler ardı sıra birbirini tetikliyor. O da düşünüyor, o da başını yastığa koyunca bir şeyler düşünüyor. Çünkü insan evladıyız ve içten ve dıştan cenab Hakk'ın mesajlarına açık durumdayız. Şimdi bu süreci konuşuyoruz, bu süreçte anlam oluşmaya başladığında anlamı tehdit eden e, bazı, Faktörler var. Yani bir anlam oturttunuz ve kabullenmek üzeresiniz, bunu beğendiniz, sahiplenmek istiyorsunuz bu anlama, içselleştirmek istiyorsunuz. Belli süreçlerle test edilir kişi. Bu da Cenab-ı Hak düzeni kuranın kurgusu içerisinde olan bir şeydir. Yani düzeni kuran, bizde o bunu bir test et diyen, ve buna dair bir istifham, çengel oluşturan süreç de aslında bizim fıtratımızın yani yaratılışımızdan getirdiğimiz bir şey. Cenab-ı Hak annelerimizin karnından çıkardığında hiçbir şey bilmezken dediği ve bize yas'ı var ettiği o kulaklar, gözler, kalpler buralarda bir yerlerde bu ortaya çıkıyor. Niye çıkıyor? Şundan ötürü çıkıyor çünkü Kul bir şeyi kabullenmek istediği zaman bu şüphe dediğimiz şey o mesele ile alakalı 80 dereceden, 90 dereceden, 162 dereceden bir açı, bir boşluk arıyor. Otomatikman arıyor. Bunu kişi kendi istemli yapmasa da böyle bakıyor, arıyor ve eğer diyelim 328. dereceden yani geometrik düşünüyoruz bir hadiseyi, bir açıdan bir boşluk bulursa, ya böyleyse diyor, biz buna ne diyoruz? Aklıma geldi, birden bire aklıma öyle bir şey geldi, şüphe duydum, birden geri çekildim. Bu hepimizin belki her gün yaşadığımız, yani bugüne kadar da önemli oranda yaşadığımız çengel hadisesi, şüphe istifham dedikleri hadise ve bu bizi bazen rahatsız edebilir, Güven duymak istediğimiz bir hususta aklımıza gelen bu şey rahatsız edici olabilir. Yani çok sevdiğiniz, güvendiğiniz bir kişiyle alakalı şüphe duymak istemezsiniz. Mesela babanız, kimse duymak istemez. Ya benden anahtarı istedi. Yani Çerde bir şey unutmuştur. Yoksa bana güven duymuyor mu? Bir şüphe, bu rahatsız edici bir şey. Güven duyduğunuz kimselere alakalı, annemizle alakalı, başkasıyla alakalı. Bu ama hayatımızda var olan bir şey ve bir zaman sonra biliriz ki onlar da çok sevdiği, güvendiği kimselerle ilgili böyle şeyler duyabilirler. Allah Azze ve Celle'nin bizim öğrenme, anlama sürecimizde önümüze şüpheyi ilk durakta çıkarmış olması aslında bizi vazgeçirmek içinden ziyade sağlamasını yapmamız, yapmamız içindir. Çünkü eğer kulun böyle bir filtrasyon olmasaydı, o zaman kendisine hoş gelen her şeyi kabullenmeye ve kabullenince de sahiplenmeye ve öylece kalmaya mahkum olabilirdi. Buna Cenab-ı Hak müsaade etmedi, yaratılışımızda böyle bir süreç oluşturdu. Dolayısıyla bunu yaratılışımızla ilişkilendirince, biz buna kötü demiyoruz, çünkü yaratılışımız Cenab-ı Hakk'ın var ettiği bir şey. Cenab-ı Hakk'ın var ettiği bir şeye, O'nun fıtratımızda var ettiği sürecin önüne, yoluna koyduğu bir şeye, kendiliğinden harekete geçen bir duruma, bizi Cenab-ı yanıltmak için, huzursuz etmek için diyemeyeceğimize göre, içimizde işleyen şüpheci yanımızın Allah Azze ve Celle'nin bize bir kez daha eleyi gözden geçirmemesi için, yanılmamamız için koyduğu bir süreç olarak değerlendirmek durumundayız. Diyeceksiniz Allah böyle mi diyor? Yani bizi imana davet ettiği zaman şüphe düğmemize fırsat açıyor mu? Şüphe duyabilirsiniz, şüphe duyarsanız ne yapalım? Bir şeyler söylüyorum. Bu konular konuşulmuş mu? Bunu merak ettiğimiz bir şey. Çünkü bir tarihte konuyu e, anlattığım bir e, kayıtta sonrasında kişi bir yabancı birisi bu yani böyle hiç bir din inancı içerisinde böyle bir kişinin şüphesine saygı duyan bir anlatım olacağına ihtimal vermem diyor. Çünkü batılların şöyle bir yaklaşımı var. It is about faith. Bu inançla alakalı bir şey dedikleri hususun şüpheyle yan yana getirilmesi söz konusu değildir. Getiriyorsanız eğer siz inançsız birisiniz demektir. Şüpheyle bunu yakın ede, ettiğinize, edebildiğinize göre siz henüz inanca kavuşamamış demeksiniz. Onlara göre kişi inanca ancak şüphe dediğimiz meseleyi bununla yalıta yalıtabildiği zaman kavuşur. Böyle bir inanç bu şablon olarak böyledir, tanım olarak böyledir. Hocam bir tarihte demişti ki işte kendisi bir kilisede, Birisi soru sormuş, batılı bir memlekette okudu kendisi, orada kiliseye gittim meraktan diyor. Biri bir soru sordu, soruyu sorduktan sonra papaz dedi ki, bu soruna cevap vermeyeceğim. Çünkü bu soru şüphe, akla, aklederek, şüpheyle, sorgulama ile gelmiş bir soru. Burası kilise ortamı hatırlatırım, burada böyle bir yaklaşım ile sonra soramazsınız. Yani inanç dediğiniz şeyi, Böyle bir test edemezsiniz bu anlamda. Test etmeye yarayan doğal etki nedir? Şüphe etkisi. Ya siz böyle dediniz ama yani şöyle açıdan ben bunu, bunu yoklama diyoruz. Mesela bilimde de şöyle bir şey var, ortaya bir tez atarsınız, bu tez bilimsel süreçlere tabi tutulu yoklanır. Bunun hipotez olabilmesi için bu bilimsel süreçlerde dayanabilmesi lazım. Bu bilimsel süreçlerde siz her türlü kuşkuyla O'na yaklaşırsınız, çürük çıkabileceği her açıdan bakarsınız. İnsan bu yolculukta şüpheyle hareket ediyor ve Allah Azze ve Celle de ona وَاِنْ كُنْتَ şekken Eğer bir şüphe içerisinde olursan, mimma اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ Ahmet'in sana söyledikleri hususunda demiyor. Babanın sana anlattıkları konusunda demiyor. Yani şüphe konusunun işlediği yerde, konuya e, malzeme olarak üstelik çok güvendiğimiz, saydığımız, sevdiğimiz kimseler üzerinden yaklaşmamış, bizatihi kendi ayetleri üzerinden konuyu işliyor. Bu bir boyutu ve çok önemli. Yani Allah benim indirdiklerim hususunda bir şüphe içerisindeysen, Diyebiliyor. Ve كُنْتَ ف۪ي شَكِّنْ مِمَّا اَنْزَنَّا اِلَيْكَ Sana indirdiklerimiz hususunda bir şüphe üzereysen, okudun ayeti, yani oturtamıyorum dedin, içinde şu kısım var, şurası bana şöyle geliyor, şundan ötürüm böyle denmiş olabilir, bir dünya şüphe oluştu ama eğer bu bir Hristiyanlık veya batıl bir din inancıysa size telkin edilen şey şudur. Şüphelerinizi hele hele ayeti sorgular bir biçimde ifadeleriniz eğer duyulursa kafir olduğunuz, inançsız olduğunuz olarak sizi dışlanmanıza, kötü gözle bakılmasına yol açar. Halbuki Allah azze ve celle ayetinde indirdiklerimiz hususunda bir şüphen varsa diyor. O zaman ne yap? O zaman kendini git uçurumdan at, sen benim indirdiklerimden de şüphe duyuyorsan, yani babandan duy, anandan duy ama benim indirdiklerimden bunu aklına bile getirmemelisin. Şimdi bazı hoca efendiler var, duyuyorum böyle, bu türden bir söylem içerisinde oluyor. ''Bunu hiç aklına bile getirme bu konuda.'' Diyor. Yani bu konuda bunu hiç böyle zihninden bile geçirmemeliydin. Ya yani ne ettik, nasıl bir yanlışa düştük, hani muhatap olan kişi şunu da diyemiyor, bunu ben isteyerek yapmadım, geldi. O zaman tek bir çözümü var, böyle bir şey aklına geldiyse dile getirme. Ama bu da daha büyük bir suç, çünkü bu kez kalbimizle dilimiz arasındaki makası açmaya başlıyoruz. Kalbimizde olanı dilimize yansıtamadığımız zaman, bu da Allah'ın kitabına göre büyük bir suç. Allah'ın kitabı kendi içerisinde tutarlı, O'nun sunduğu elçisiyle çağrıda bulunduğu dini kendi içerisinde tutarlı. Çağrıda bulunduğu kişiye bu fırsatı şüphe duymasını normal bir durum olarak ifade ediyor. Peki ne yapacağız? Ayette bize وَاِنْ كُنْتَ ف۪ي Eğer bir şek içerisindeysen sen, مِمَّا اَنْزَنَّا اِلَيْكَ Sana indirdiklerimizden, fes el O zaman sor. Fes el O zaman sor. Bekle geçer demiyor Cenab-ı Hak, böyle bir şey yok. Bekleyerek geçmez, sor. Öğrenmenin yolu sormak, araştırmak, başkalarıyla paylaşmak. Dolayısıyla şüphe duyan bir kimsenin duyduğu şüpheyi öncelikle aklamamız gerek, bunun Cenab-ı Hak tarafından insanda var olan bir mekanizma olduğunu, her duyduğunu kabullenmemesi için bir de sağlaması, matematikte böyle bir şey var, çözersiniz, çözdünüz, kıymetli bir soru çözdüm, şu kadar puan getirir. Vaktim olursa, vakitte sorununu biliyorsunuz, vaktim olursa bir de onu bir sağlamasını yaparız, başka bir yolla ne yaparsın bulduğun sonuç, hele bu testse bulduğun sonucu götür yukarıda direkt yerine koyarsın, bir toplama çıkarma, tamam o zaman emin olursunuz. Demek ki kuşku hiçbir zaman gerçeği reddetmek için bir araç değildir. Kuşku gerçeği pekiştirmek için bir araçtır. istifam doğru kullanılırsa gerçekten emin olmak için, güven duymak için bir araçtır. Allah Azze ve Celle'nin bize nasip ettiği muazzam bir nimet. Kuşkudan Kaçarken gerçeğe karşı güvenimi kaybederim diye kuşkudan kaçmak aslında gerçeğe karşı olan güveni boşa çıkarmak demektir. Tekrar ediyorum elinizde bir ayet var ve bu ayetle alakalı veya dini bir hüküm var. Bununla alakalı sahip olduğunuz kuşkuyu, zihinde gündemimize getirmiyoruz. Başkalarıyla hele hiç paylaşmıyoruz. Korkumuz şu. Dinimizle olan münasebetinizde boşluğa yol açar, dinsiz olurum aşağı. Ne bileyim başıma işler gelir diye. Şüpheyi de şey tabii böyle bir yaklaşımın şüpheyi de şeytandan bellemesi gibi bir durum var. Yani kötü belliyor. Hani şeytandan olabilir ama kötü belliyor. Hayır. Meseleyi ele alacağız. Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı şey Kur'an'da وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Cenab-ı Hakk sadece kuşku duyarsan, kuşkunu soruya dönüştür diyen değildir, diğer kapıyı da kapatmış. Kuş ya ben soruya da dönüştürmüyorum, kuşkumu da çok ilgilenmiyorum. Benim Allah, yani böyle bir sorunum yok. Devam ediyorum ben, güvenim tam. Diyen kimseye şöyle diyor Allah Azze ve Celle, وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ <الْمُمْتَرِينَ> Sakın ha kuşku üzere olanlardan olma. Bu bir yaşam biçimi, kuşku üzere yaşam biçimi. Yani kuşkuyu sürekli kılıyor. Hep var onda, ha, bir tarafa koyuyor, ben onunla alakalı ama hep orada o konu geçince o bir geliyor, uğruyor zihrine geçiyor. Onu izale etmek istemiyor. İzalenin yolu ne? Kuşkuyu ortadan kaldırmanın yolu ne? Fes el soracaksın. Sordukça öğreneceksin. Öğrenince kuşku ortadan kalkar. Mesela demin ki verdiğimiz örnekte baba ile alakalı böyle bir şey. Baba, niye anahtarı istedin benden? O anladı. Değil mi aklına böyle bir kuşku geldi? Evladım bak şu şu nedenden ötürü istedim, onlardan ötürü değil. Haa ya iyi ki sormuşum. Neredeyse babamın hakkında böyle düşünecektim. Sormaktan kaçınmak, kişinin bilgiye kendisini kapatması adeta kabre girmesi gibi. Bundan sonrası veyim, bundan sonrası şizofreni, bundan sonrası artık bir bela, gerçekle bağlantınızı koparıyorsunuz. Allah Azze ve Celle diyor ki sor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir akşam bir yerden bir yere yanında annelerimizden biriyle geçti. Oradan geçen iki sahabi Hazreti Peygamberi geç vakitte bir hanımefendiyle intika bir yerden bir yere giderken gördükleri için hani Resulullah'ı huzursuz etmeyelim diye biraz uzaktan, takılmak istediler, bugünkü ifadeyle söylersek. Onların uzaklaşmaya yeltendiklerini görünce, onlara seslendi. ''Ey falanca filanca gelin, bakın bu benim hanımım falancadır.'' dedi. Dediler ki ''Ya Resulallah yani bunu bizim için niye yaptın? Biz senin hakkında kötü bir şey düşünmeyiz ki, niye böyle bir şey aklımıza gelsin?'' Dedi ki, şeytan içinizde kanın dolaştığı gibi dolaşabilir. Siz bundan için size bir fitneye alan bırakmak istemedim veyahut şeytana bu an bir fitne alanı bırakmak istemedim sizin aleyhinize. Şimdi fitneyi dolayısıyla kötü lüyü aralayacak bir şüphe çünkü şüphe her şeyi aralayabilir. Ama Sorarak ve bilgilenerek şüpheyi biz izahle ederiz, kafamda onlarca sorular var, ben bir dinin mensubuyum ama dinimle alakalı bazı sıkıntılarım var. Ben bir erkeğim, erkek olarak var, bayanım, bayan olarak var, etrafta dillendirilen İslam aleyhinde çok kötü propagandalar var. Bunlar da belli kuşkulara yol açıyor, arzularım var yakın belli değerlere, e, sahibim, bunlar içerisinde alışkanlık olarak sahip olduklarım vesaire. Ben bir kültürün, toplumun hatta bir zamanın parçasındayım, bir de modern zamanın içerisindeyim. Dolayısıyla dinimle olan münasebetimde bazı şeylerim var. Şüphe, nereden, ne zamana kadar, nasıl? İnsanlar peygamberlere dediler ki, وَإِنَّنَا لَف۪ي شَكِّنْ مِمَّا تَدَعُونَا اِلَيْهِ مُر۪يبِ Biz sizin çağırdığınız şeyler hakkında kuşkuya, kircikli bir duruma sevk eden bir şüphe içerisindeyiz. Karşı peygamberlerden gelen cevap, قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ veya قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِ اللّٰهِ شَكُّنْ Allah hususunda bir şek var mı? اَفِ اللّٰهِ شَكْقٌ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ ard Göklerin ve yerin var edicisi. Şimdi bu ifade bize öğretiyor ki, biz her şeyden şüphe duyabiliriz ama şüphelerimizi adım adım yani ortadan kaldıracağız. O zaman en sağlam referanstan başlayarak, Kazığımızı çakmamız lazım, en güvendiğimiz, en şüphe duymayacağımız, en belirgin hakikati oturtmamız lazım. Sonra, ondan sonra, sonra, sonra kuşkusuz bunlar da kainatta ne kadar şüphe varsa hepsi bizim çözümümüzü, çözümümüzü bekleyen şeyler değil. Bunlar da bizim gündemimize kontrollü bir elin kontrollü bir şekilde düşürmesiyle giriyor. Yani siz şüphelerinizden izale olmaya ve öğrenme sürecine girdiğinizde diyelim birinci en baştan işte hallettiniz bir tane sağlamınız oldu. Bu sağlam bundan şüphe duymuyor. Sonra sıradaki o gündeminize giriyor. Allah azze ve celle o dönemde sizin gündeminize şu an zihniniz yoklasanız birkaç tanesi aklınıza gelir. Ama belki binlercesi var ama o esnada aklınıza gelmez yolculuk içerisinde birini, ikisini ama sizin siz hayatınızı böyle yaşamış olarak Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Ya Rabbi ben sen çengel oluşturdukça fıtratıma saygılı davrandım, onu da senden bildim o fıtratı ve senin emrinle öğrenmeye koyuldum. Öğrenme sürecindeydim ve hakkı öğrenince, kuşku ortadan kaldınca de devam ettim. Allah Azze ve Celle ödev verir gibi ödev verir. Dolayısıyla başlangıç noktası itibariyle en belirgin hakikat hakkında kuşkuların en çabuk izale olduğu belki hiç olmadığı hakikat. Şehidallahu en büyük tanıklığımız. Cenab-ı Hakk'ın kendisi üzerinden de ifade ettiği en la ilahe illallah. Kendisinden gayrı ilah olmayan, yani tek bir ilah. Vel melekatu melekler de buna tanık. وَعُلُو الْعِلْمِ Ve ilim sahipleri buna tanık. Allah'tan gayrı yegane, tek bir ilahtan gayrı bir ilah yok. Yani bu dine yakınlaşan, dinimize girmek isteyen bir kimsenin uzaktan bakarken ilk söyleyeceği şeylerden birisi. Yani İslam'ın bu tarafı harika. Yani İslam ne Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, o öyle demiyor da ben onun deyişiyle söyledim, bir tanrısallık atfetmiyor kulu diyor. Tanrı diye, ilah diye söylediğini de ait olduğu, çıktığı dine özgülemiyor. Yani Arapların tanrısı demiyor. Herkesin tanrısı diyor. o نَا وَاِلٰهُ Ama Harika bunlara hayır diyemiyorum. Var edici bu kudretin halihazırda hazırda var olan varlıktan ötürü zorunlu bir gerçeklik olduğunu sunuyor, müthiş. Yani bunu en güzel yapanlardan birinin i̇bn Sina olduğu söylenir. Yani denir ki, diyor ki bir zincir gibi düşünün varlığı, bunun varlığı bunu var eden, onu da onu var eden, onu da onu var eden, böyle olayların hepsini birbirini tetikleyen bir hadise gibi düşünün. Geri döndüğünüzde ilk tetikleyiciye ihtiyaç var diyor. Birinin başlatması lazım, süreç yapması lazım. İlke. Yok öylece devam ediyor deseniz olmaz. Çünkü bir ilk başlatma olmazsa süreç başlamıyor, olmuyor zaten. Bir, bir başlangıç olması lazım. Allah Azze ve C bir varlık varsa buradan bakarsak kestirmeden onu var eden bir kudretin olması lazım. Hadi etrafımızdakileri çok inanmıyorsak da. Kendi varlığımız hali hazırda burada, çok sağlam. Belki insanın şüpheyi ilk izale ettiği yer kendisi de olabilir. Ben var varım, Şu, bu konuları düşünüyorum, varım, ben bir sonuca gideceğim. O zaman beni var edenle tanışmalıyım, beni var eden kudret. Bu gözünüzü açtığınız zaman beni var eden, benim çok benzerim olan, onu da var ettiği anlaşılıyor çünkü o da kendini var edecek bir kapasitesi yok. O da benim gibi, o da etrafımdakiler bizi var edene dönüşüyor. Bizi var eden çevreyi de varlığı da içine kattığı zaman, yani hepimiz atomlardan ve benzeri yaratılmışız, var varlığız. Ve hiçbirimiz kendi varlığını kendisi yenileyebilecek, tekrarlayabilecek veya oluşturabilecek durumda gözükmüyor. O zaman varlığı var eden kudret. Varlık kendiliğinden olabilir mi? Mümkün değil. Çok sistematik, harika bir düzeni var. O zaman şüpheyi izale edip, varlığım ve var edicim seviyesine yükseldiğimiz zaman bu çok önemli bir baş, basamak. Varlığım ve var edicim. İslam inancının en güzel tarafı bu noktada kişiye diyor ki hemen ona seslen çünkü var edicini Tayin ettiğin andan itibaren keşfettiğin andan itibaren hemen iletişime geç. Çünkü yolun kalanını beraber yürüyeceksin. Hz. İbrahim'in "Ben yüzümü ona döndüm" dediği yerde. Ne diyeceksin? "İh dinası rahatalmıştayım. Bana, beni doğru yola ilet. Bu demek ki ben öğrenmeye devam edeceğim, doğru şeyleri öğrenmemi sağla. Beni yarattıysan her şeyi yarattığın ve her şeyden haberdar olduğun aşkın bir kudret olarak seni tanıdım, bu muazzam sistemi yürüten kudret olarak beni duyuyor olmalısın, bundan eminim, bana yolumu ilet. Şu andan itibaren kendiniz ve o, biz ve o asıl ilişki kurulmuş demektir ve yolun devamında hep bu asıl ilişki temel olacak. Yani biraz yolu ilerleyince araya bir başkası girecek, artık o geride kalacak, Allah Azze ve ile iletişimimiz kopacak, böyle bir şey yok. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَاد۪ي عَن۪ي ''Kullarım sana beni sorarlarsa'' dedikten sonra Cenab-ı Hakk, inni qaribun, Ben yakınım diyor. Kur'an'da nice ayette, Böyle sorarlarsa sorduklarında gibi ifadeler var. Mesela ve ruh sana ruhtan sorarlar. Kulir ruhu deki dikkat edin bu dekiye. Kulir ruhu min emri rabbi deki ruh Rabbimin emrindendir. Ve yeseluneke ani şehr-i haram ve sana hayız durumunu sorarlar. Kul deki hu o bir hastalık durumudur. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي الْنِسَاءِ Sana fil yetâma, yetimler konusunda soruyorlar. Kulillahu اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ Deki Allah size fetva. hepsinde, onlar soruyorlar, sen onlara deki ilişkisi yürüyor. Soru cevapta Cenab-ı Hak Resulü üzerinden cevap veriyor. Bu ayette sana beni sorarlarsa dediği zaman Cenab-ı Hak dikkat çekici bir şekilde burada kul yok de ki falan dememiş, direkt diyor ki اِنِّي قَرِيبٌ ''Ben yakınım, ben yakınım, bu sadece orada bırakmamış. bu دَعْوَ dai اِذَا دَعَانِ Beni çağırdığında çağıranın çağrısına icabet ederim. Bu ilişkimiz, Rabbimizle aramızdaki ilişki. Ya ben İslam'ı okuyorum, inceliyorum, bu açılardan müthiş yani. Şimdi şöyle bir ilke var emin olduklarınızı artı olup bir tenere koyuyorsunuz, öğrendiklerinizi ve bunu yani bu paketin içerisinden olmak üzere de değil. İslam'a girenler de böyle giriyorlar. Yani ilk önce bunu tamam İslam'ı reddetsen bile bu onda kalıyor, yani bu, bu gerçeklik. Şimdi bizim inkarcılarımızda şöyle bir psikoloji var, İslam'da hı hı, bunu, bunu sevmedim deyince bütün dinden hemen çıkmak istiyor. Hepsini bir tarafa koymak istiyor. İslam'da niye böylesin? Çünkü şu konuyla problemliyim. E, o konuyu çözmeye çalış, o konuyu konuş, tartışma ama İslam'ın diğer konularının ne sorunun var? Yani bu senin yegane, tek bir ilaha İslam bu mesajı, bunu niye reddediyorsun ki veya ona karşı sorumluluğu niye birdenbire... En azından artıların artı olarak dursun, üzerinde soru işaretleri da çalışmaya devam et. <gülüyor> Bizim iman yolculuğumuz böyle bir yolculuk ve Allah Azze ve Celle bunu böyle bize söylüyor ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu böyle yaşandı. Yani Resulullah'a gelip bir ayetle ilgili soru sorduklarında, sen nasıl bunu sorarsın, kafir misin sen, böyle bir soru sorulur mu, İçinde böyle bir şey var, sen dibindesin bir gencin biri geldi böyle dedi, dedi içimde olup bitenleri dışarı vursam bana kafirin dibi dersiniz. Yani böyle şeyler yaşıyorum ben. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini sırtına götürerek veya göğsüne götürerek dedi ki, işte bu imanın ta kendisidir, şu an yaşadığın bu devinim, bu hareketlilik iman sürecinin ta kendisidir, yol alıyorsun.'' Ama dikkat ediniz, bu yol öğrenme ile alınır, ziyade bilgilerle, akledilerek tefekkürle alınır. Bu yol, adamın birini bulayım, o böyle bir nazar etsin bana, iş bitsin veya bir yere takılayım, bir yere gireyim sonra ondan sonrası tamam. İçime, içime ne düşünce gelmiş hiç umurumda olmasın. Azerin dediği gibi ben özümü Allah'a dönmüşem misali öyle değil. İçinde ne geliştiğini, neler olup bittiğini ve buradaki soru işaretlerini herkesten çok seni ilgilendiriyor, beni ilgilendiriyor. Öğrenme yolculuğunda olmak zorundayım. Bir defa şundan emin olmalıyız ki, bir konudaki soru işaretimiz, biz onu çözmeye çalıştıkça bile orada duruyorsa tut ki bununla Allah'ın huzuruna çıktın. Yani böyle bir şey beklemiyoruz Cenab-ı Hakk'ın kulun Araştırdığında yani emrini yerine getirip fesel, araştırdığında ona hakikati öğrettiğini biliyoruz. Tut ki varsayın böyle huzura çıktın. Ya Rabbi bu soru işareti orada belirdi ve ben bunu, bu soru işaretini gidermek için sordum, araştırdım biliyorsun. Ve e, yani içimde bunun karşılığı hakikat belirmedi. O soru hep kaldı. Benim bununla suçumluya böyle geldim huzuruna. Eğer resim gerçekten böyleyse bu kişinin suçlu olamayacağını hepimiz biliyoruz. Ama Allah Azze ve Celle'nin bu süreci takip edenleri öğrettiğini de biliyoruz. O zaman kişi böyle çıkmıyor Cenab-ı Hak, yani mumteriinden kalmıyor. Allah Azze ve Celle şüphelerini izale et, öğrenmeye çalış dediği süreci takip edenlere, Cenab-ı Hakk'ın da öğrettiğinden emin olmamız lazım. Biri yanaştı dedi ki, hocam valla işte iki senedir böyle bir şeyim var ama bana hala öğretme diyen yani ben bu konuyu işte dedi konuştuk vesaire. Olabilir, bir sene de sürebilir, iki sene de sürebilir. Yani Allah'ın kevni ayetlerini öğrendiğimiz süreçte nasıl oluyor? Orada da aynı şey oluyor. İnceliyoruz, inceliyoruz, bir sonuca gidiyoruz, şüphe duyuyoruz, tekrar inceliyoruz. Burada önemli olan kişinin Allah Azze ve Celle böyle diyor, doğrusu öyle olmalı. Bugüne kadar onun söyledikleri doğru çıktı. Benim araştırmama bakıyor deyip güven duyarak araştırmaya yönelmesi. Araştırmaya yönelmesi güven duyduğundandır. Tekrar ediyorum araştırmaya yönelmesi güven duyduğundandır. Güven duymayanlar araştırmaktan kaçınır. Yani büyü bozulacak, bizim din diye bir şey elden gidecek, sonra kendimi kötü hissedeceğim, inançsız isteyeceğim, bir kafir olarak dibe vuracağım, hayır hayır ben böyle şeylere gelemem demek asıl güvensizlikten beslenen bir şeydir. Ve bu şüpheyi kalıcı kılmanın yoldur. Şüpheyi kalıcı kılmak kişiyi küfre doğru götürür. Asıl kötü sonuç onun peşine gelir. Böyle kimseler, kendilerine adım adım tuzak kuran kimselerdir. Şüphenin başına çekiç vurarak yok etmek, o zaman makul olan tam da Cenab-ı Hakk'ın bize söylediği, en baştan başta, evet ben buradan, bundan eminim, göklerin ve yerin var edicisi, ona böyle sesleneceğim, şu an için beni en huzurlu bu hissettiriyor, böyle dedi birisi, dedi ki, yani ey Allah deyince bile, yani henüz Müslüman olmamış biri, ben şimdi göklerin yerin var edicisi deyince çok böyle tam yerini buluyor hiç, hatta bundan da önce ey benim var edicim, ey beni var etmiş olan. Cenab-ı Hakk'a sorsanız diyor ki, benim için bir şey fark etmiyor. Öyle de sen bana sesleniyorsun, böyle dedi sen bana sesleniyorsun. Bu bir ayet Kur'an'da. قُلْ اِدْعُ اللّٰهَ اَوْ İster Allah diye seslenin, ister Rahman, ey her şeyi esirgeyen diye seslenin, o benim. Ey canlarımızı alan, ey insanları doğurtan, ey yağmuru indiren. فَلَهُ الْاَسْمَاءُ husna. Ne biçimde seslenirseniz seslenin. Bunların hepsi bana döner ve bana sesleniyorsunuz. Önceki konuşmamızda hatırlarsanız her şey üzerinden gelen o yegane tekil tanım. Ey her şeye gücü yeten, ey bana bu gözü nasip etmiş olan, ey bana bu varlığı nasip etmiş olan diye Allah Azze ve Celle ile olan etkileşimimizde bir başlangıç noktası ve sağlam bir referans ile biz ondan... Hidayet diliyoruz. Ya Rabbi bana hidayet et. Doğrular öğrenmemi sağla. Öğrenme sadece sorarak ve sor, sorduğumuzun peşini gayretle kovalayarak değil, aynı zamanda bizim süreçte bize yardım etmesini Cenab-ı Hak'tan umarak. Çünkü dua bütün süreçlerimizi eşlik eder. Biz onu tanıdığımız andan sonra artık onun hep bizimle beraber olduğu وَهُوَ مَا كُمْ اَيْنَ مَا eğer nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Bu duayı Cenab-ı Hak'la bu başlangıç noktasından sonraki yakın ilişkiyi kalıcı kılar ve onu hep yakın belleriz. Bu düzeyde bir tanışıklığa girmediysek o zaman başkaları yani bir mesajı ona gönderebilmek için başkaları ihtiyacı hep bizde hasıl olur, hep ortaya çıkar. Ya birini bulsak da deriz hep. Yani onun üzerinden, başkasından. Cenab-ı Hakk'ı böyle kimseler uzak bellerler. Ve iletişimde Cenab-ı Hak da yani ona dua ederek, ondan isteyerek bunu böyle yani seslen seslen dur. Daha kime duyuracaksın ki? Sana bakmaz bile. Bu yakın esirgeyen, kollayan ve hakikaten kulun da hidayete attığı adımı kıymetlendiren, bunun öyle güzel tanımları var ki Allah'ın Resulü'nün dilinden diyor ki, Allah Azze ve Celle dedi ki, ''Kulum bana adımlarla gelirse ona koşarak giderim. O bana bir karış atarsa bir zira atarım.'' Yani bu ilişkide böyle Naz eden, yani, hadi sen biraz daha yap bakalım, sana, sana da mı bakacağız, böyle direkt tek başına gelmişsin, bir şeyler istiyorsun, olmaz git başkalarını bul. Daha hatırlı kimseler var benim katımda onlar üzerinden. Böyle bir ta ilah Allah Azze ve Celle'ye oturmaz. Hz. Peygamber'in bizi kendisine çağırdığı Cenab-ı Hakk'a uygun düşmez. İşin doğrusu başka türlü bir tanım zaten şu bizim kalplerimizle de bağdaşmayacaktır. Yani ben sizi öyle bir dine çağırayım ki gel gel bizim dine ama bu dine bu dinin ilahına ancak beni memnun edersen benimle ilişkide ve bütün mesajlarını da bana iletiyorsun ben ona iletiyorum. Sen kendin böyle bir ilişki kuramıyorsun. Fe inni qaribun ya rabbi bu din, bu Allah Azze ve Celle'nin bu ifadeleri ben yakınım demiş. Sen dur bakayım. inni <gülüyor> قَر۪يبٌ Ben yakınım. bu davate تَدَّاعِ Çağırdığında çağıranın duasına icabet ederim ve ben icabet ederim. Başka bir ayette diyor ki Cenab-ı hak اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا Dara düşmüş bir kimsenin çağrısına icabet eden biri mi? Var. وَاِلٰهُمَّا <gülüyor> اللّٰهُ Allah'tan gayrı bir ilahtan mı söz ediyorsunuz? Bakın Cenab-ı Hakk'ın yaklaşımı bu. Dara düşmüş bir kimsenin çağrısına icabet eden, bunu, bununla kendisini övüyor. Ben böyleyim ve bu benim sadece. Her kişinin, Allah nedir? As-Samed, her kişinin, bütün ihtiyaç sahiplerinin, İhtiyacına cevap veren herkesin ihtiyacını kendisinden karşıladığı ve yegane merci, bütün kulların sahibi as olan Allah Azze ve Celle. Şimdi siz böyle bir başlangıç yapmak istediğinizde bile buna karşılık gelen ve bu pürüzsüz yaklaşımı tamı tamına karşılayacak olan İslam dininden gayrısı değildir. Dolayısıyla baş, daha baştan İslam'la öyle bir başlangıç yapıyorsunuz ki bu, bu andan sonra hiçbir şüpheniz olmayacak değil. Ölene kadar öğrenme ile şüphe arasındaki yolculukta hep tercih kullanarak Cenab-ı Hakk'a olan güvenimizi, Hakk'a olan güvenimizi, yaratılışımıza olan güvenimizi sergileyeceğiz, sergilemek durumundayız. Bakın bunlardan hiçbiri tek başına Cenab-ı Hakk'a güven olarak tanımlanamaz. Yani ben kitaba sadece güveniyorum. E i̇çinizde kitaptaki bir konuyla alakalı bir soru işareti oluştuğunda ne yapıyorsunuz? Hiç o soru işaretine dönüp bakmam. Neyse o amenna der geçelim. Bu Cenab-ı Hakk'a güven değildir. Çünkü kitap ne kadar Allah'tan ise sizin varlığınız, kalbiniz, içinizdeki sistemler de Cenab-ı Hakk'ın bir emanetidir. Bunu harekete geçiren o istifama saygı duymak, araştıralım, İşte bu güven, bu Cenab-ı Hakk'ın şeyi ve ben bu şüphenin ardına düşeceğim, Bilgilerini, bu konudaki bilgilerimi çoğaltıp, araştırıp, inceleyip neticede bunun gerçek olduğuyla yüzleşeceğim, böyle bırakamam. İşte budur Cenab-ı Hakk'a olan güven, çünkü varlığınızın da Allah'tan olduğunu biliyorsunuz ve bu doğru olan meseleyi yoklamakla sağlamasına girişmekle sadece şüpheyi izal etmeye kalkıyorsunuz. Başka bir şey değil. Bazıları diyorlar ki ama Allah gücenir, der ki kuluma bak ya, gidiyor, araştırıyor konuyu, ben demişim yetmiyor. Bazıları meseleye böyle bakıyor, yani tebessüm ediyorsunuz biliyorum ama bazıları meseleye böyle bakıyor. Yani böyle bir yaklaşımı Cenab-ı Hakk'a güvensizlik olarak, ve imanla bağdaşmaz gibi görüyor. Hatırlayın önceki konuşmalarımızdan birinde bir hanımefendiden bahsetmiştik. Amerikalı bir hanımefendi, Müslüman olma sürecinde yani Kur'an'ı okuduğu zamanlarda e, bir ara kilisedeki papaza soruyor. ''Ben bir yandan da Kur'an okuyorum, meraktan.'' diyor, o diyor ki ''oku tabii yani, bizim bir kaygımız yok sonuçta doğrusu bizde yani o göreceksin ne kadar saçma sapan şeyler olduğunu.'' Ama sonra bir şey daha söylüyor. Yani konu bu boyutuyla böyle ama diyor, bir başka boyutu da var meselenin bir de duygusal boyutu var. O da diyor, ben vaktiyle Tunus'ta göreve gittiğimde, bunlar misyonerlik görevleri oluyor, O orada ben de senin gibi merak etmiştim, almıştım bir Kur'an biraz, inceliyordum. Bir gece Mesih'i gördüm, Rab Mesih'i gördüm rüyamda. Bana hiç iyi... Davranmadı. Merak ettim, sordum. Dedim ki niçin yüz vermiyorsunuz? Ey Mesih Rab! Onlar da biliyorsunuz Mesih Rab'tır. Yani ona böyle gıyabında seslenirler yani. Ey Mesih yetiş! Sıkıntıya düşse ey Mesih yetiş! Çünkü o da Rab'tır. Allah gibi duyar, her nerede olursan ol ve yetişir. Dolayısıyla bir kişiye Rab muamelesi yapmanın en beliren yanı budur. Yani onu siz nerede olursanız, onun seslendiğinizde duyabilir. Cenab-ı der ki, duyamazlar. وَاِنْ تَدَعُهُمْ la يَسْمَعُوا دُعَاكُمْ وَلَوْ سَبِعُواۜ Sadece duyamazlar değil, مَسْتَجَابُواۜ İcabet de edemezler, yetişemezler. Allah'tır kul nerede olursa olsun duyan, Allah'tır kul nerede olursa ve ne ihtiyaçta olursa olsun yetişebilen kudret. Ama onlar Mesih'e de bunu yüklüyorlar. Dolayısıyla işte Mesih de bu anlamda raptır Dedi ki böyle Mesih, sordum Mesih'e niye? Dedi ki ya işte batıl bir dinin veya iftiracının biri, öyle görüyorlar Hz. Peygamber'i. Onun kitabını okumaya başlamışsın o yüzden. Ya dedim diyor, gerçekten mi? Ay Hani bir hanımefendi bu. Bıraktın diyor, hani benden de küsmesin alınmasın diye. Ama bu da başka bir şüpheyi doğurur, öyle bir şeyi hemen yemez insanoğlu. Allah insanı korunaklı yaratmıştır. Bir zaman sonra içimde şöyle bir düşünce belirdi diyor. Yani ben bir şeyi okur, okuyorum, bu bir şey yanlış bir şey. Yanlış bir şeyi okuduğum zaman doğru bildiğim bir şeyin, Sadece doğruluğu ortaya çıkar. Doğrunun sahibi niye başka yanlış bir şeyi okuduğum için yani sır meraktan yani okuduğum için niye alınsın ki? Ve ki yani orada acaba bir gerçek mi var? Yani bir merak, bir şüpheye de mi saygısı yok. Şüphe nerede bunun? Yoksa biri benim önümü mü kapatıyor? Bu senin içini yakar. Bu şüphe. Ama buna saygı duyarsan önünü açar. Bu şüphe. Dedi ki, hayır, bir zaman sonra dayanamadım diyor içimdeki bu düşünceye, varsın Mesih alınıyorsa alınsın. Alınacağına ihtimal vermedim. Bizim papaz rüyasında görmüş. Gördü mü ki? O da ayrı bir şüphedir. Çünkü insanlar görmedikleri şeyleri de gözlerine gördürürler. Hazreti Peygamber görmediği rüyayı anlatan kimseyi böyle tanımlamış. Görmediği şeyleri gözüne iftira eden adam. Ben okumaya devam edince, biliyorsunuz hikayenin devamını, inanç baskın geldi, yakın, gerçek baskın geldi ve batılı terk ettim diyor. Şüphe, böyle bir şey. Bizim önümüzü açan ve bizi hak olan süreçte yol almamıza imkan sağlayan, eğer itibar etmez isek, reddeder isek, onu kötü beller isek, bu sıkıntılı bir şey. Ve bizi asıl şüphe üzere yumak yumak böyle şüpheler üzere yaşatacak olan bir şeydir. Allah'ın bazı konularda öyle hükümleri var ki yani şüphe mi duymama gerekiyor zaten yanlış diyor böyle. Niye emin oluyorsun öyle? Araştırdın mı? Başkalarına sordun mu? Öyle görmeyenlerle niye paylaşmıyorsun? Konuyla alakalı bir Araştırma yolculuğunda mısın? En azından Allah'ın huzuruna çıktığında, bu önyargıyla ve içindeki bu şüpheyle değil de ben araştırdım Rabbi araştırdım. Araştırınca ortadan kalkma ihtimalini asla göz ardı etmeyelim. Çünkü bilgi eksikliği şüpheleri çoğaltır. Bilginin artması, artması yakin yani kesin bilgiye, daha güven dolu bir ortama bizi taşır. Her şeyden önemlisi, bu tanıdığımız ve varlığından şüphe etmediğimiz, yani bir agnostik bile öyle yaklaşıyor. Evet yani tanrısız olamaz, Tanrı var. İletişimini yaşıyor bir şekilde, bir de ateistin duası var biliyorsunuz. Yani incelemeni gidip hidayet hikayesini, bununla bitiriyorum vaktim doldu, hidayet hikayesini Gidip okumanızı, izlemenizi isterim, kendisi anlatıyor. Bir Amerikalı asker, subay asker, göz doktoru aynı zamanda. Yani askeriyede göz doktorluğu yapmış gibi, bunun kendi kız çocuğuyla ilgili yaşadığı bir sıkıntılı durumda, bir ateist duası yaptığından bahseder. Orada söylüyor bu ateist duasının nasıl bir şey olduğunu. ''Ey Tanrı, varsan, oradaysan, beni duyuyorsan, o zaman ben çok zor durumdayım yani yardım et şeklinde. insanın kendi Cenab-ı Hakk'ın deyimiyle aslında bildiği ama bilmekten hayatıma çok fazla ilişir diye kaçındığı hakikatin temeli. Çok geçmeden hayatta biz Cenab-ı Hakk'ın varlığına dair kuşku duymayacak bir, duruma geliriz. O yüzden efillahi şakkun Allah konusunda yani vareden konusunda şek mi var? Hani olanlar açısından araştıracaklar, araştırmalarına devam edecekler. Ne yönlerden böyle bir şüphe düşünüyorlar, onu paylaşacaklar ve bunu yakîne taşıyacaklar. Güven dolu bir düzleme ki ondan sonra o yaradan ile, vareden ile iletişimde yolun devamını getirecekler. İman ettik deyip hiç fitneye uğramadan, öylece kala kalacaklarını sananlar, asıl kendilerini kandıranlar. Çünkü Allah buyurdu ki, اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ en اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar, iman ettik deyip hiç fitnelere uğratılmadan öylece bırakılacaklarını zannettiler, öyle bir şey yok ama içimizdeki bu düşüncelerde şunu hiç unutmayınalım ki yalnız değiliz. Biri bize orada yalnız değilsin diyor. Bu annemiz değil, babamız da değil. Sana senden daha yakınım diyen biri var. Bu ne kadar çarpıcı. Bir kez daha duyun benden, sana senden daha yakınım diyen biri var. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ min hablil الْوَرِيدِ Cenab-ı Hak diyor ki, ve lakat halakna'l insana insanı biz yarattık. Ve na'lemu ma tusvisu bihi nefsuhu. Kendisi kendisiyle neler konuşuyor? Nefsi ile kendisi arasında ne vesveseler dönüyor? Kendi kendiyle olan konuşmaları bunlar kişinin. Biz elbette ki biliyoruz. Ve na'lemu ma tusvisu bihi nefsuhu. Ve nahnu biz ona daha yakınız. Biz ona şah damarından daha yakınız. Dolayısıyla kendi içimizde konuşurken bunu fark ettiğimizde hemen üçlü konuşmaya geçebiliriz. Ya Rabbi işte bak görüyorsun deminden beri bu konuyu düşündüm. Bir ara senden gafil kal. Ne yapayım şimdi ben bu konuyu? Diye hemen onu zaten işin içerisinde. Bu böyle illa elini açıp dua yaparken olmuyor. Bu yatmışken, düşünürken de bir meseleyi böyle artık bir yere yani uykuyu da sıkıştırıyor. Hah, ya, ya Rabbi anlatmana da gerek yok deminden beri tanık zaten. Ne yapmalıyım şimdi ben? Bu sabah düşüneyim bu konuya. Ee, şimdi bana uyku ver. Bu Allahla olan iletişimimiz. Bu kadar yakınız. Bu kadar içeceğiz. Ama kopuk olanların ne kadar yalnız ve sahipsiz olduğunu, hani. Bu da bir tehdit gibi algılanmasın, yani ya, giderseniz o zaman sahipsiz, öyle bir şey de yok. Allah Azze ve Celle'yi tanıdığımız süreçte zaten kuşkuları izale ederek yol alacağız, tehditlerle değil. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا Burada e, vaktim doldu, e, bitirmek isterim, bir saati de geçmiş. Soru var mı? Tam da sorunun Şüphe ile başladığı bir dersten sonra soru var mı demek de belki şey olabilir. Buyurun efendim. Hocam, Alalım mikrofonu oradan. Amca, Allah e, Rasulü kendisine sorular bazı sorularda razı olmuş, bazı yani, e, sorular bazı sorularda razı olmuş. E, bu e, razı sorduğu şüpede olduğu sorularla anlattığınız şüphesinde bir fark var çünkü bunu genelleştirip ee, soru sormayın, ee, soru e, soranlar helak oldu. İkisinin bir anlayışı Evet, teşekkür ederim. Bu değişik bir konu. Ee, hakikaten böyle bir şey var. Nasıl bir şey, bilmem açıklamam sizin. Şu anda bilmeyenler açısından büyük bir soru gündeme düşmüştür. Yani Hz. Peygamber bazı sorulardan rahatsız olmuş. Tam da yani her şeyin sorun, rahat olun, özgürlük falan demişken gelen bu soru her şeyin tadını kaçırabilir. Olay şu, yani sizin ikna olmanıza kalmış. Bir sahne üzerinden anlatayım. Hazreti Peygamber minberdedir ve insanlara diyor ki ey insanlar hacc edin, hacca gidin. Adamın biri aşağıdan bir soru sorar. اَكُلَّ kullu يَا ya اللّٰهِ her sene mi ey Allah'ın Resulü? Allah'ın Resulü bu sorudan hoşlanmadı. Cevap da vermedi. Bize ortamı anlatan sahabi diyor ki, belli ki hiç hoşlanmadı bu sorudan diyor. Soran, soran kişi de etraftan insanların bakışına şey oldu. Şimdi bu ve benzeri... Birkaç soru var önümüzde göz, görünen ve konuya dair de inmiş bir ayet var. Yani sadece e, nebevi mirasta gördüğümüz hadise değil ve konuyla ilgili de bir ayet var. Cenab-ı Hak dedi ki, لَا تَسْأَلُوا عَنْ Bazı şeyler hakkında soru sormayın. Nasıl bazı şeyler ya Rabbi? Nasıl yani? Devamı geliyor. اِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا تُبْدَلَكُمْ لَا تَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ Bazı şeyler hakkında soru sormayın. O bazı şeyler ki açıklandığında size zarar verecek olan şeyler. Hmm. yani sorumun bütün muhtemel seçenekleri bana zarar verecek. Sordum her sene ya Resulallah evet dese herkes etraftan bakacak yani ulan hepimize zarar verdi. Bunu iste, istediğimiz bir şey değil. Hayır, her sene değil. Bir sene bu istediğimiz bir şey mi? İki sene gitmek isteyen var. Üç sene gitmek isteyen olabilir. Daha sık gitmek isteyen olabilir. Konu böyle bırakılmış. O yüzden Allah'ın Resulü dedi ki, ben size in amartukum bir şeyin. Ben size bir şey emrettiğim zaman, fa tominu mastatatum. Onu Nasıl yapıyorsanız yapabildiğiniz yani bu benim bende gördüğünüz bir şeyse gidin yapın. İstediğim bir şeyse gidin. Ne anladıysanız yapın. Üstüne ayrıntıları soran sorularla gelmeyin bana. Çünkü ayrıntılar o gün için söylense o günkü ortama ama bir zaman sonra başka bir ortama uymayacak olabilir. Allah'ın Resulü'nün hac konusundaki yaklaşımı gibi mesela. O gün için hacca çok gidilmesi uygun düşüyordu. Hatta Medine Mekke ekonomisi buna çok ihtiyaç duyuyordu. Dolayısıyla hem Hazreti Ö Peygamber, hem Hazreti Bekir Ömer zamanında bunlar çok teşvik edildi. Bak Mekke zorda gidin falan. Ama bugünlerde yani acayip bir sıkıntı. Her sene haç evet olsa mümkün değil. Hayır olsa o gün için hiç uygun değil. Buna cevap verilmedi. Dolayısıyla Dinin elastikiyeti dediğimiz özellikle teşrii boyutu yani eyleme dönen pratik boyutundaki kimi boşluklara dair spesifik sorulardan Cenab-ı Hakk'ın ayette en eşya o şeyler hakkında ki açığa vurulduğunda size zarar verir. Bu konu bu. Yoksa bunu alıp da işte Kur'an'da soru sormayın diye ayet var. Ben sevmiyor. Sever mi tabii çünkü soru sorunca Cevap veremeyecek. Hazreti Peygamber'in kendisine gelen ve hakikaten mesela sahabenin biri geldi diyor ki Ya Resulallah bu cennet ne kadar geniş ya yani çok mu geniş, çok büyük. Ne kadar bu işte gökler yer kadar, gökler yer kadar. Sonra diyor ki gökler yer kadar olunca ha biz de içinde olmuyor muyuz o zaman? Allah'ın Resulü dedi ki Dün gece nasıl bir gökler yer vardı? Bugün nasıl bir gökler yer var? Kafandaki gökler ve yer platformunu bir genişlet bakalım. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِۜ O gün yer değiştirilir. وَالْسَمٰوَاتُ Gökler de değiştirilir. İnsanların anlayamadıklarına dair sorularını Resulullah saygıyla karşıladı. Bunları da en çok soran kim oldu biliyor musunuz? En genç ve en yakınındaki biri çok soru sordu ve hep kuşku esaslı sorulardı bunlar. O yüzden Hz. Ayşe'nin Peygamber'e soruları yani herkesin bildiği böyle değişik değişik soruları vardır. Anlamak için ama öyle diyorsun ama böyle, böyle dedin ama şurada da böyle diyor diye rahatlıkla sorabildiğini görürüz. Dolayısıyla İslam'da müminlere içeri girerken, soru sormamaları telkin olunur gibi bir anlayış asla yoktur, tam tersi şüphe duymaları sağlıklı bir süreç olarak normal görülür. Bir ayet, demin okuduğumuz ayet ve çok da önemli bir şey vardır, emin olmadıkları bir hususta adım atmaları yasaklanmıştır. Yani Cenab-ı Hakk <gülüyor> ''lâ tekfu mâ leyse ilm'' diyor. İlim sahibi olmadığın bir hususta ilim kesin bilgi demek. ''Adım atma'' diyor. Ya ben şimdi adım atamam, henüz bu konuyu netleştirmedim dediği zaman adama ''Ya netleştir, netleştirme, çabuk Müslüman olacaksın'' diyemeyiz. O kendi tanıklığını kendisi ikrar edecek ve süreçte de olur da tekrardan şüphelerle karşılaştıkça sorarak, öğrenerek yol almaya devam edecek. Başka soru var Hocam, önce okuduğun Hı? ayetin devamı da var. Aşklandığı zaman canınızı sıkacak. Vahi inerken size açıklar. Tabii bu özellikle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğu zaman diliminde yani ondan sonra sordular nitekim. Yani Hazreti Peygambere vahi indiği dönemde sorunca açıklanabilen bu şeyler yasaklandığında Hazreti Peygamber'in vefatından sonra sürekli hocalara, alimlere bunları bu aradaki ara değerleri sordular. Onlar da bunlara yönelik içtihatlar yaptılar. Yani o şöyle olmalı işte. Şu. Bunlar bir kısmı şu anda yani bir kısmı o dönem üretilmiş iştihatlar olarak bizi zorluyor da. Dolayısıyla anlıyoruz ne kadar haklı Cenab-ı Hak süreci yönetirken ve elçisini böyle tutarken. Çünkü dinin bu elastik olan boyutu vahiy ile kontrol edilmiş olmalı. Hazreti Peygamberin yoksa yani... Gönlü hoş olur, ya her sene yapın, imkanı olan hep gitsin, öyle bir kişisel bir şey olsa, kendisi gitmişken durup durup haç yapsa, durup durup işte bugün gidenler gibi habire tavaf etse, habire umre yapsa, ya gelmişiz sabah akşam gidelim gelelim umre yapalım. Dönün bakın Hazreti Peygamber'in uygulamasına, bunların hiçbirini göremezsiniz. Neden? Çünkü vahiy ile yönetiliyordu, asgari minimumda tutuldu. Şöyle bir sahne anlatıyorum ve bitireyim onunla, zemzem suyunun çıkarılması için oradaki şeyi çarkı çeviren insanlar var, omuzlarına böyle şeyler koymuşlar, çarka dayanmışlar, çeviriyorlar. İnsanların, Hacıların su içmesi için emek koyuyorlar. Hazreti Peygamber onlara bakıp özeniyor, diyor ki ne kadar isterdim ben de gelip şimdi orada böyle çalışayım biraz. Ama arkamdaki kalabalıkları düşünüyorum. Deydi vazgeçti. Dolayısıyla kendi yaptığının başkaları tarafından da yapılması gerek sünnet algısıyla değerlendirebileceği o kadar kendisi bu hususta yönetiliyordu ki namazları bile hacda yarı kıldı ve birleştirdi. Ben çocuktum birleştirince şaşırdım ya. E i̇şimiz yok, gücümüz yok. Hacca gelmişiz zaten, çadırda oturuyoruz, işimiz ibadet zaten. Niye narazları birleştiriyoruz? Dediler ki Allah'ın Resulü birleştirmiş, ne yapalım? Hanefiler bile orada, çünkü Allah'ın Resulü bu kadar kalabalığın önünde bunu açık bir şekilde yaptı. Bu مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ <حَرَج> Dinde size zorluk bırakmayan Allah'ın oluşturduğu dini, iş eylemler bunlar. Birilerinin soru sorarak bunları zora sokmasına Cenab-ı Hak müsaade etmedi. Dolayısıyla özel bir alanda, spesifik dar bir alanda ve tanımlı yani şu biçimde olanları sormayın şeklinde gelen bir şeydir. Hz. Peygamber'in ifadesinde de açık. Anladığınızı yapın ya, anladığınızı yapın. Tamam, soru sorma. Sorduğun sorulara cevap vererek o alanların, o özellikle flu bırakılması beklenen, istenen, Allah Azze ve Celle tarafından. Çünkü zorluk bırakmak istemiyor dininde. başka bir soru var. Peki hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Akuul qauli haza wa astaghfirullah ala li wa lakum wa li sair al mu'minin. Rabbana la ta'akhidna innasina waqtana. Rabbana wa la isran, kama min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى